Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Fikret günaydın Bengi'ye hoş geldiniz Günaydın Günaydın Günaydın hoş geldiniz Hoş bulduk Nasıl gidiyoruz? Ne Şöyle oluyor? başlayalım Bugüne kadar müştereklerin daha bir kavramsal açılımlarını yaptık Hardin'den başladık Öztürüm'e geldik Daha sonra da alternatif yaklaşımları kapsadık Bu tartışmamızı büyük ölçüde kuramsal düzlemde yürüttük Şimdi biraz daha hani konuşmayı ete kemiğe büründürelim istiyoruz. Biraz daha başlıklar üzerinden gidelim istiyoruz. Ve bugün gıdayı tartışarak bir açılım yapalım. Daha sonra suyu, daha sonra başka konuları gündeme getirelim, masaya getirelim. Hem bu müşterekler kavramı bu spesifik alanlarda nasıl tezahür ediyor onu görelim. Hem de somut olarak ne tür kaygılar var, ne tür eylemlilikler var, ne tür bir araya gelmeler var onları inceleyelim istiyoruz. Malum müşterekler dediğimizde karşımıza piyasa ve devletten özerk alanlar çıkıyor. Bunların da en önemli alanlarından biri Gerek e, Türkiye'de gerek e, dünyada gıda alanında çıkan hem gıdanın üretiminde hem e, tüketiminde ortaya çıkan e, alanlar oluyor. Bugün isterseniz biraz bu gıda meselesini e, kaşıyalım e, ve e, gündemde olan e, konulara dair de bir köprü kurmaya çalışalım. Evet aynen. E, şimdi gıda... <gülüyor> gıda ile ilgili aslında etrafta olan ve gıdayı yeniden düşünmeye dair etrafta olan kullandığımız birçok hareketin de toplumsal mücadelenin, toplumsal muhalefetin de kullandığı kavramlar var. Gıda egemenliği gibi. Gıda meselesinde müşterekler kavramını getirmek birazcık yeni bir şey aslında. <gülüyor> Ama işte dedi, fikretin de dediği gibi daha önce yaptığımız tartışmaları işte bu daha kuramsal tartışmaya gıda meselesine getirdiğimizde Gıda nasıl bir müşterektir ya da neden bir müşterek olarak düşünebiliriz falan diye düşündüğümüzde iki tane şey var öncelikle. <gülüyor> bir tanesi gıdayı biz ön, yani belki en temelde ya da en basit anlamda tabağımızda soframızda olan şey olarak düşünmeye meylediyoruz. Ama gıda aslında bir üretim süreci, dağıtım süreci zincirinin sonunda tabağımıza, soframıza kadar gelen bir şey. Yani gıda dediğimiz zaman aslında gıdanın içinde gıdayı üreten... Tohumdan, gıdanın üzerinde üretildiği toprağa, o toprağın ekosistemine ve kendi doğal e, döngülerine, bunlardan tutun e, oradaki üretim süreçlerine ve dağıtım süreçlerine kadar bir sürü şey var. Yani aslında gıda sadece e, yediğimiz şey değil. Bir süreç, bir, bir başka hayat aslında. Şimdi oraya baktığımız zaman tohumlar da, üzerinde üretim yapılan e, tarım alanları da, e, oradaki doğal döngüler de, ee, ve de belki de bu, bir bu kadar önemli olan yüzyıllardır birikmiş olan bilge köylü tarımını yapmasına e, devam etmesini sağlayan bilgi birikimi aslında bir toplumsal zenginlik hepimizin zenginliği kimsenin aslında üzerinde özel bir hak sahip e, iddia etmemesi gereken bir şey bu açıdan bir kere gıdayı müşterek olarak düşünmek gerekiyor Buna benzer bir şekilde çok temel bir yerden gıda aslında bütün toplumun, bütün toplumsal sistemlerin, ekonominin, siyasal sistemlerin, her şeyin devam etmesini sağlayan yegane şey diyebiliriz. Yani gıda olmadan hiçbirimiz yokuz aslında. Hiçbirimiz varlığımızı idam ettiremeyiz, devam ettiremeyiz. Bir bu açıdan gıdan müşterek zaten. Bir ortak zenginlik, gıdaya oluşturan her şey. Bu açıdan da ortak zenginlik olarak, müşterek olarak korunması, tutulması, devam ettirilmesi önemli. İkincisi de Fikret'in az önce söylediği e, belki gıdayı müşterekleştirmek nasıl bir şey olabilir? Yani daha özelleşen bir gıda sisteminde gıdayı müşterekleştirmek nasıl bir şey olabilir? diye düşündüğümüz zaman işte piyasadan özerk ve e, toplulukların gıdayı oluşturan, gıdanın öznesini oluşturan topluluğun e, kolektif ...kararlarına, kendi yönetimine, öz yönetimine dayalı bir gıda sistemi ve adil e, adalet ve ekolojik sürdürülebilirlik mesela e, prensibinde kuracakları bir gıda yönetimi diyebiliriz. Şimdi bu, bu böyle çok da bir kaldı gene <gülüyor> ne demek olur bu falan diye. Bunun örneklerini düşündüğümüz zaman e, önce ben bir yurt dışı örnekle başlayacağım sonra Türkiye'ye bağlayacağım bunu... E, 2010 2009 2010 yıllarında özellikle iyice cisimleşmeye başlayan ve hatırladığım kadarıyla Minnesota'da e, cisimleşmeye başlayan e, bir <gülüyor> girişim var gıda müşterekleri diye. Bunlar özellikle yani küçük e, üretici, küçük çiftçilik yapan üreticinin zor durumda olması ve gıda zincirinin şirketleşmesine karşı Pratikte yani başka bir gıda sistemini kurmaya başlayarak yani kurmaya yani kurmayı düşünerek başlayan bir girişim ve adlarına da hakikaten kendilerine de gıda müşterekleri diyorlar. Bu sistemin ana olarak üç ayağı var. Bir tanesi gıda müşterekleri vakfı diyebileceğimiz Food Commons Trust. Bu şey yapıyor sisteme giren herkesin belli bir miktar katkısıyla maddi katkısıyla. Bir toprak vakfı kuruluyor. Yani bizdeki Osmanlı'daki aslında vakıflara biraz benzer ama işte trust denen. Bu toprak yani bu kurum e, toprağı satın alıyor ama toprağı satamıyor. Yani böyle bir e, hukuki yapısı var. Sadece kendi üyelerine yani o sisteme giren e, food company sistemine, gıda müşrekleri sistemine giren kendi üyelerine küçük miktarlarda olmak üzere ve makul bir fiyattan kiralıyor. Buradaki üretim daha sonra food commons banks dediğimiz e, yerlerde özellikle şey yapılıyor. Yani ban gıda müşteriler ban bankaları evet. buralarda to toplanıyor. Yani sadece üretim kısmında böyle bir ortaklaşma ve küçük üreticiliğin ve o vakıfta sonuçta üyesi olan herkes o vakıfın nasıl yönetileceğine karar veriyorlar. Sadece bu değil hem de pazarlama yönünü de e, alıştığımız yerleşik piyasaların dışında yapmak için... Bir pazarlama e, ve satış e, ağı da kuruyorlar ve yine yani sonuçta bu sadece e, kendi yani futbol bu e, vakıf üzerinde top, e, üzerinden kiralanan topraklarda değil sistemin içine giren ve küçük olması gereken üreticinin hepsinin e, malların ürünlerini pazarlayabileceği bir sistem yani böyle bir e, bir alternatif ve sadece üretim değil işte bütün o gıda zincirine dair bir alternatif. Ve o alternatifin işte her noktasında da <gülüyor> onun içindeki üyelerin e, demokratik kararlarıyla e, yönetilen bir alternatif. <gülüyor> Tabi şimdi burada şöyle bir şey var. Bu sistemde toprak neden ortak zenginliktir? Onu neden öyle korumak gerekir gibi bir tartışma çok fazla yürümüyor. Belki bunun bir nedeni işte bugün dünyanın başka yerlerinde şahit olduğumuz ve toprak gaspı olarak anılan büyük miktarlarda tarım toprağının tarımdan çıkarılması e, süreci çok fazla yok. Şimdi Türkiye'ye geleceğim. E, yaklaşık bir ay önce başladı sanırım ama kule bostanlarına zaten tekrar yani her zaman bir tehdit vardı kent içi bostanlar üzerinde. Son zamanlarda tekrar e, çıkan, tekrar yoğunlaşan bir tehdit var. Şimdi bostanlar... Neden bir gıda müşteriyidir? Ne, neden bir gıda müşteri olarak düşünebiliriz? Bostanlar bir kere mülkiyetinden bağımsız olarak yani şu anda mülkiyeti devlettedir, belediyededir ya da özel mülkiyettir bundan bağımsız olarak. Kent içinde tarım yapılabilen yegane alanlar oldukları için ve kentlerin bu anlamda gıda ihtiyacının yerelde e, karşılayabilen alanlar oldukları için bir kere ortak zenginliğimizdir bütün kentlerin. Aynı zamanda kendi ekosisteminin çok ayrılmaz parçaları oldukları için ortak zenginlik olarak düşünülmeli. <gülüyor> ve yani bostanlarda devam eden oradaki e, işte bilgi birikimi, gıda üretimine dair bilgi birikimi, oradaki toplumsal ilişkiler ve orada e, üretilen gıda yine benzer şekilde ortak zenginliktir. Bu yüzden de müşterektir diye düşünülmeli. E, <gülüyor> Peki mesela bostanlar... Ortak zenginlik, tehdit altındalar. Buna bir cevap olarak e, gıda müşterekleri, bostanları da içeren bir gıda müşteriyi nasıl kurulabilir diye düşünürsek. Öncelikle ki bunu yapan bir girişim var ve belki bir sonraki programda bundan birazcık daha detaylı bahsedebiliriz <gülüyor> diye düşündük. Dürtük adında. Ee, bostanlardaki üretimi aracısız bir şekilde kendi tüketiciye e, ulaştırmayı e, kendine amaç edinen bir yapı var. Yani buna benzer yapılar başka yani sadece bostanlarda değil başka e, üreticilerle tüketiciler arasında yine doğrudan bağ kurmak isteyen yapılar da var. E, bir kere bu bağı kurmak yani doğrudan bağ kurmak, normal piyasa mekanizmasını bertaraf etmek ve e, üreticiyle tüketicinin doğrudan yan yana gelip, bu ilişkiyi kurması bir kere piyasadan bağımsızlaşmak özelleşmek anlamına geliyor. Peki her iki durumda da devletin <gülüyor> durumu nedir? Ee, İlkiyle Boston arasında <gülüyor> yani bir Minnesota'daki işte ee, hikayede, vakıfta filan devletin düzenleyici yani rolü söz konusu mu? Şöyle e, aslında Müştereklerden bahsederken hem devletten hem de piyasadan bağımsız bir özellikle bahsediyoruz. Genellikle e, piyasa tarafı daha öne çıksa bile Minnesota'da tabii devlet yani oradaki yapı e, buna bir şey demiyor. Yani siz kendi kendinize bunu yapamazsınız falan gibi. Zaten e, Türkiye'de bu tür ciddi bir ekonomik örgütlenmeye gidecek bir vakıfın... ...yani toprak alacak, onu satmayacak ama işte alternatif bir üretim destekleyecek şekilde var olması hukuki olarak zaten mümkün değil. Evet öyle bir alternatifi kendinden özellikle bir alternatifin bu kadar ciddi bir ekonomik örgütlenmeyi yönetecek bir alternatifin çıkmasını zaten izin vermez. Vakıfların, derneklerin kooperatiflerin vesaire yapabilecekleri şeyler çok daha kısıtlı. Zaten evet. mali açıdan çok ciddi bir şey altındalar denetim altındalar. Yani zaten birazcık daha belki Türkiye'de bu tür girişimlerin küçük kalmasının bir nedeni de o. Zaten yani daha fazla büyüyemiyor. Ya da bostanlar bir dernek, Boslancılar mesela bir dernek kurdu şu an. Ama o derneğin işte toprak satma alıp ondan sonra bo küçük Boslancılara kiralaması falan gibi bir şey zaten mümkün değil. Evet, anladım. Yani hukuken yani belki mümkün ama o kadar e, çetrefil süreçler var ki. Evet. Ben ufak e, ya da büyük bilmiyorum nereden bakarsanız e, bir noktayı aslında... E, Üzerinden geçilirken duruldu ama daha bir e, aydınlatmak istiyorum. O da e, bu süreçlerin yerelliğine ilişkin. E, yani müşterek e, gıda süreci e, üretimde başlıyor, dağıtımda devam ediyor, tüketimle sonlanıyor ama bunların e, coğrafi olarak büyük ölçüde birbirine entegre olan sistemler içerisinde gerçekleşmesi gibi bir kaygı da var ki bunun en önemli sonucunu malum ekolojik alanda görüyoruz şu an iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının önemli müsebbibinden bir biri de gıdanın Taşınma. taşınması, taşınması da, evet. özellikle uçaklarla frigörifik uçaklarla işte Latin Amerika'dan Avrupa'ya taşınan meyveleri düşünecek olursak, sebzeleri düşünecek olursak, balığı düşünecek olursak bunların inanılmaz yüksek ekolojik tahribat getirdiğini görmekteyiz beraberinde. Dolayısıyla o yerelliğin hem üreticiyle tüketiciyi benzer coğrafyalarda bir araya getirmek gibi bir boyutu var. Hem de e, hani böyle bir amaç vardır yoktur e, ulaşımı e, en azlayarak e, çevresel e, etkileri de e, dolaylı olarak en azlamaya çalışan da bir perspektif var. Aslında yani oradan da ekolojik müştereklere bir şekilde bağlanan bir şey ama. Şimdi şeye tekrar geri döneceğim. Gıdayı müşterekleştirmek diyerek aslında gıdanın bu bütün bahsettiğimiz süreçlerinin, üretiminin, dağıtımının, paylaşımının, e, tüketiminin, bu noktaların hepsinin <gülüyor> piyasa ve devletten özel bir şekilde kolektif ve adaletli e, bir biçimde örgütlenmesi diyoruz. Şimdi o yüzden gıda müşterekleri deyince böyle bir, Tamamen devletten ve bağım, e, piyasadan bağımsızlaşmış, tamamen kuvvetlenmiş böyle bütün baştan sona alternatif bir zincir kurmuş bir şeyden bahsetmek zorunda değiliz. Yani hakikaten mesela bir üretici örgütlenmesi, bir Bostanlarda bir kooperatif olması ya da e, toprakların mesela e, yani Bostanlardan bahsetmeyelim ama başka bir gıda üretim alanında bir kooperatif ya da yani ortak ekim biçim süreci. Ee, ...da bir müşterekleştirme. O Abi, ekibin ya da içinde... meralar, meraların kullanılması. Ha, meralar, da... meraların kullanılması ha. aynen. Ee, ki şimdi meralar da baskı altında mesela... ...ve orada da bir gıda müşteriliği savunusu var... ...ya da yani e, gıdan müşterilerini... ...hem ekolojik hem gıda gıdan ...bir geri alma meselesi var. Evet. Bunun dışında diyelim ki üreticiler bağımsız bireysel olarak üretim yapıyorlar ama demin, ba yani demin bahsettiğimiz dürtük gibi birazcık daha açıcı bunu mu? <gülüyor> bir sürü, bir sürü demeyeyim de yine de bir <gülüyor> 6, 7, 8, 10 tane e tüketici örgütlenmesi var ki direkt olarak küçük üreticiden e e alışveriş yapmaya ve onlardan ürün satın almayı kendine amaç edilmiş. Bunun için de e Boğaziçi Üniversitesi mensupları, me mensupları kooperatifini de sayabiliriz. Anadolu'da Yaşam Tüketici Kooperatif var. Bir Umut Tüketim Dayanışması var. E, hep İstanbul'dan saydık. E, İstanbul'da Kadıköy Kooperatifi girişimi var. E, İstanbul dışında mesela Çanakkale Ekolojik Yaşam inisiyatifi var. Bunların hepsi hakikaten aradan aracıyı kaldırmak. Üreticiyi doğrudan destekliyor olmak. E, tüketicinin de yani gerçi bu ayrım çok yapılmaktan hoşlanmıyor e, bu tür örgütler. yani Gıda üreticisi ve tüketicisini ama gıda tüketicisine daha nitelikli gıdaya üretme, üretme, ulaşmasını sağlamak. Şimdi bu aslında bir bağlamda da yani bir açıdan da piyasadan kopmak. Yani normalde üretici birine satacak o ona satacak sen de gideceksin marketten alacaksın olmasına, olması yerine. <gülüyor> bu iki grubu direkt yayına getirmek ve e, orada ilginç açılımlar da yapılabiliyor. Sonuçta piyasanın dikte ettiği fiyattan almak zorunda kalmıyorsun gıdanı. Oradaki, e, yani orada başka bir nasıl diyeyim mantık, başka bir e, mübadele mantığı ortaya çıkıyor. Yani hakikaten üreticiyi destekleyecek fiyatın ne olduğunu sana üretici mesela söyleyebilir. Sen de e, senin ulaşabileceğin, alabileceğin, e, alım gücünün yeteceği fiyatı söyleyebilirsin. Yani normal piyasa mekanizmasını birazcık kurcalayan, onu bozan e, bir girişim var. Yara düzelten yani ben düzeleceğimi düşünmüyorum öyle var onu düzeltmek değil de ama bir taraftan da mesela dünkü gazetelerde vardı galiba bu et fiyatlarına bir çeşit nar diyebileceğim eski uygulamada bir müdahale tavan koyma filan evet. devletin müdahalesi bu da piyasayı düzenli evet, bu da piyasayı tam bir şey aslında ama şimdi o daha çetrebi bir şey tabi yani et fiyatları yani bir anlamda şimdi et aslında üreticiden bu çok alakası bir noktaya girecek ama e, üreticiden çıkan e, fiyat daha doğrusu Türkiye'de et üretmenin e, etini Sattığı fiyatla tüketicinin aldığı fiyat arasında hakikaten büyük bir makas var ve o en fazla büyük ihtimalle ette var. yani Uruguay'dan geldiği zaman farklı. bu makas asılıyor mu peki yani etin Latin Amerika'daki ülkelerden gelmesiyle beraber Kurban Bayramları'nda mesela bu tip haberlerle oldukça fazla bir şekilde karşılaşıyoruz. Ya yani o sırada birazcık birazcık belki etkiliyor ama şöyle bir şey oluyor yani o Uruguay'dan gelen et özellikle tüketiciden yani tüketici diyorum üreticiden etin alındığı fiyatı baskılamaya yarıyor. Anladın mı? Bizim eti daha yani tüketicinin eti daha ucuz alması değil. Üreticiye aracının bak Uruguay'dan et geldi. Çok, çok ucuz artık. Sen yani senin etine kimse kalmaz. ...demesine yarıyor. Ama yani ben o kadar güçlü bir ses olabileceğini de düşünmüyorum. Sonuçta bu Rusya krizinin ardından çeşitli haberler ortaya çıkmıştı. Domates ucuzlayacak, herkes domates yiyecek demeye başlamıştılardı. Domatesin mevsim olmamasına rağmen. Ama bakıldığı zaman bu krizin ardından Ekim'in sonu Kasım'ın başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir buçuk, iki ay, üç ay geçti. Ama domates fiyatlarında gene gıda fiyatlarında özellikle muazzam artışlar görüldü. Ki bunlar dünyayla karşılaştırma yapıldığı zaman... Dünyadaki fiyatların azaldığından, dünyadaki fiyatların ortalamasının azaldığından ama Türkiye'deki fiyatların e, yükseldiğinden bahsediliyor. Aradaki aracılara galiba kimse söz geçiremiyor. Mesela smit ve ekmek fiyatlarında da aynı şey söz konusuydu. Bakanların açıklama yapmasına rağmen zam yapılmayacak diye e, fırıncılar kendi inisiyatiflerini kullanarak açıktan bakan açıklamalarına rağmen... Ee, Zamı gerçekleştirmişlerdi, sonra TRT Haber gibi şeylerde zam yok fiyat artışı var şeklinde çeşitli haberler girmişlerdi. Anladım öyle. Yani aracılar kimse laf geçiremiyor, geçirmek de çok. Yani onlar da sonuçta bir güç odağı orada yani hani öyle devletin ya da devlet kurumlarının da çat diye böyle şey yapacakları ezebilecekleri bir ekipte de değiller ve çok çok iyi örgütler yani şey bile yaptıklarını ben şahit oldum mesela. Normalde ne beklersiniz bir iktisatçı olarak piyasaya daha fazla insan girdiği zaman o rekabet yani bir monopoli tekel durumunu e, kırabileceğini evet, bekliyor. Evet. Ve aracıların en büyük gücü tekelliklerinden geliyor. <gülüyor> en ucu köye bile gidip sen ben olmasam satamazsın <gülüyor> deyip satabilmelerinden geliyor. Ama mesela oraya üç dört tane daha aracı girdiği zaman fiyat kırmamak için köyleri paylaşıyorlar. Evet Aynı şey imlekçiler da yapıyorlar. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani böyle de bir durum var. E ee, ve yani et ve süt özellikle e, ürünlerinde çok daha şey e, örgüttüler diyeyim şimdi böyle bir hani gıda müşterekleştirme pratikleri gıda müşterekleri veya yani bu, bu tür yapılar birbiryle nasıl konuşabilir falan gibi bir e, giriş yapalım dedik haftaya değil iki hafta sonraki programda bunu yapan özellikle İstanbul'daki iki e, girişimden arkadaşlarla bir söyleşi yapabiliriz diye düşündük Kadıköy e, Kooperatifi ve e, Dürtük'ten. Hı hı. Çünkü müşterikler tartışmasını kendi içinde de yürüten gruplar bunlar. E, biraz onlarla sohbet ederiz. Bir gıdan müşteri en azından kentsel, kent ölçeğinde nasıl olabilir? E, onu konuşuruz. Biraz heyecan katarız. Programı. Sonra da su işine belki gireriz. Sonra da birazcık daha hı hı. işte güncel alanda kent, su, tüm. E, emek, müşterekleri nasıl şeyler olabilir gibi tartışarak biraz müşterekler konusunu kapatmaya başlayacağız şimdilik. Evet. Belki bu su meselesine girdiğimiz zaman şu anda Amerika'da, Michigan'da devam etmekte olan bu Flint rezaletiyle de ilgili evet. bağlantılar da yapabiliriz. Çünkü çok büyük bir şey yaşanıyorsunuz Sunusal bir evet, evet. müdahale var Kuşaklar boyu insanların mahved evet. mahvolmaları söz konusu filan. Evet. Belki. belki işte bir de Koçabamba'da bir su müşterekleri mücadelesinde de var olmuş olan evet. arkadaşlarımızla da konuşabiliriz. Bir, evet heyecan <gülüyor> katalım. katalım. <belki. gülüyor> Peki çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Bildiğimiz ekonominin sonu.